Peki orucun çeşitlerini tadal ettikten sıraladıktan saydıktan sonra yine Ramazan orucu ile alakalı şu hususa e, dikkat çekmek gerekiyor bakmak gerekiyor. yavmuş şek diye bir kavram var. Yani e, Şaban ayının 29'undan sonra acaba Ramazan girdi mi girmedi mi? Acaba Şaban'ın 30'u mu bugün yoksa Ramazan Şerif'in biri mi? Aylar kameri takvime göre 29 da çekebilir, 30 da olabilir. Orada bir tereddüt yaşıyorsunuz. Hilali göremiyorsunuz. Ya da görüyorsunuz ama tam ayırt edemiyorsunuz. Tayin tespit edemiyorsunuz. O gün yavmuş şey. Yani Şaban'ın sonu mu yoksa Ramazan Şerif'in ilk günü mü? Eğer bugün de kişi Ramazan orucu tutarsa tahlime mekruh olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'i oruçla karşılamayın buyuruyorlar. Yani o zaman siz Ramazan'a ilave etmiş oluyorsunuz. Ama eğer adam oruç tutuyor zaten. Recep tutuyor, Şaban-ı Şerif'i tutuyorsa bu adam yine Ramazan'a oruçla beraber girer. Fakat tutmuyor da o gün ee, yani Ramazan'dan olabilir diye öyle bir oruç tuttuysa o zaman tahrimen mekruh olur. Peki adam o gün perşembe nafile oruç tutuyor. Perşembe pazartesi tutuyorsa o gün de tutar. O gün de tutar. O zaman mekruh olmaz. Peki daha sonra öğrenildi ki o yumuşak dedikleri gün Ramazan ayının ilk günüydü. O zaman tutmuş olduğu o gün Ramazan şerifin ilk günü kabul edilir kardeşim.